Elçilerin İşleri 21. Bölüm Onlardan ayrılınca denize açılıp doğru İstanköy'e gittik. Ertesi gün Rodos'a, oradan da Patara'ya geçtik. Fenike'ye gidecek bir gemi bulduk. Buna binip denize açıldık. Kıbrıs'ı görünce güneyinden geçerek Suriye'ye yönerdik ve Sur kentinde karaya çıktık. Gemi yükünü orada boşaltacaktı. İsa'nın oradaki öğrencilerini arayıp bulduk ve yanlarında bir hafta kaldık. Öğrenciler ruhun yönlendirmesiyle Pavlus'u Yeruşalim'e gitmemesi için uyardılar. Günümüz dolunca kentten ayrılıp yolumuza devam ettik. İmanlıların hepsi eşleri ve çocuklarıyla birlikte bizi kentin dışına kadar geçirdiler. Deniz kıyısında diz çöküp dua ettik. Birbirimizle vedalaştıktan sonra biz gemiye bindik, onlar da evlerine döndüler. Sur'dan deniz yolculuğumuza devam ederek Batlamya kentine geldik. Oradaki kardeşleri ziyaret edip bir gün yanlarında kaldık. Ertesi gün ayrılıp Sezariye'ye geldik. Yedilerden biri olan müjdeci Filipus'un evine giderek onun yanında kaldık. Bu adamın peygamberlik eden evlenmemiş dört kızı vardı. Oraya varışımızdan birkaç gün sonra Yahudiye'den Hagavos adlı bir peygamber geldi. Bu adam bize yaklaşıp Pavlus'un kuşağını aldı. Bununla kendi ellerini ayaklarını bağlayarak dedi ki, Kutsal ruh şöyle diyor, Yahudiler bu kuşağın sahibini Yeruşalim'de böyle bağlayıp öteki uluslara teslim edecekler. Bu sözleri duyunca hem bizler hem de Oralılar Yeruşalim'e gitmemesi için Pavlus'a yalvardık. Bunun üzerine Pavlus şöyle karşılık verdi. Ne yapıyorsunuz? Ne diye ağlayıp yüreğimi sızlatıyorsunuz? Ben Rab İsa'nın adı uğruna Yeruşalim'de yalnız bağlanmaya değil, Ölmeye de hazırım. Pavlus'u ikna edemeyince Rabbin istediği olsun diyerek sustuk. Bir süre sonra hazırlığımızı yapıp Yeruşalim'e doğru yola çıktık. Sezariyedeki öğrencilerden bazıları da bizimle birlikte geldiler. Bizi evinde kalacağımız adama, eski öğrencilerinden Kıbrıslı Minason'a götürdüler. Yeruşalim'e vardığımız zaman kardeşler bizi sevinçle karşıladılar. Ertesi gün Pavlus'la birlikte Yakub'u görmeye gittik. İhtiyarların hepsi orada toplanmıştı. Pavlus onların hal hatırını sorduktan sonra hizmetinin aracılığıyla Tanrı'nın öteki uluslar arasında yaptıklarını teker teker anlattı. Bunları işitince Tanrı'yı yücelttiler. Pavlus'a Görüyorsun kardeş, Yahudiler arasında binlerce imanlı var ve hepsi kutsal yasanın candan savunucusudur. Dediler. Ne var ki duyduklarına göre sen öteki uluslar arasında yaşayan bütün Yahudilere çocuklarını sünnet etmemelerini, törelerimize uymamalarını söylüyor, Musa'nın yasasına sırt çevirmeleri gerektiğini öğretiyormuşsun. Şimdi ne yapmalı? Senin buraya geldiğini mutlaka duyacaklar. Bunun için sana dediğimizi yap. Aramızda adak adamış dört kişi var. Bunları yanına al. Kendileriyle birlikte arınma törenine katıl. Başlarını tıraş edebilmeleri için kurban masraflarını sen öde. Böylelikle herkes seninle ilgili duyduklarının asılsız olduğunu, senin de kutsal yasaya uygun olarak yaşadığını anlasın. Öteki uluslardan olan imanlılara gelince, biz onlara putlara sunulan kurbanların etinden, kandan, boğularak öldürülen hayvanlardan ve fuhuştan sakınmalarını öngören kararımızı yazmıştık. Bunun üzerine Pavlus o dört kişiyi yanına aldı. Ertesi gün onlarla birlikte arınma törenine katıldı. Sonra tapınağa girerek arınma günlerinin ne zaman tamamlanacağını, her birinin adına ne zaman kurban sunulacağını bildirdi. Yedi günlük süre bitmek üzereydi. Asya ilinden bazı Yahudiler Pavlus'u tapınakta görünce bütün kalabalığı kışkırtarak onu yakaladılar. Ey İsrailliler yardım edin! diye bağırdılar. Her yerde herkese halkımıza kutsal yasaya ve bu kutsal yere karşı öğretiler yayan adam budur. Üstelik tapınağa bazı grekleri sokarak bu kutsal yeri kirletti. Bu Yahudiler daha önce kentte Pavlus'un yanında gördükleri Efesli Trofimos'un Pavlus tarafından tapınağa sokulduğunu sanıyorlardı. Bütün kent ayağa kalkmıştı. Her taraftan koşuşup gelen halk Pavlus'u tutup tapınaktan dışarı sürükledi. Arkasından tapınağın kapıları hemen kapatıldı. Onlar Pavlus'u öldürmeye çalışırken bütün Yeruşalim'in karıştığı haberi Roma taburunun komutanına ulaştı. Komutan hemen yüzbaşılarla askerleri yanına alarak kalabalığın olduğu yere koştu. Komutanla askerleri gören halk Pavlus'u dövmeyi bıraktı. O zaman komutan yaklaşıp Pavlus'u yakaladı. Çift zincirle bağlanması için buyruk verdi. Sonra ''Kimdir bu adam? Ne yaptı?'' diye sordu. Kalabalıktakilerin her biri ayrı bir şey bağırıyordu. Kargaşalıktan ötürü kesin bilgi edinemeyen komutan, Pavlus'un kaleye götürülmesini buyurdu. Pavlus merdivenlere geldiğinde, kalabalık öylesini azmıştı ki, askerler onu taşımak zorunda kaldılar. Kalabalık, ''Öndürün onu!'' diye bağırarak onları izliyordu. Kaleden içeri girmek üzereyken, Pavlus komutana, ''Sana bir şey söyleyebilir miyim?'' dedi. Komutan, ''Grekçe biliyor musun?'' dedi. ''Sen bundan bir süre önce bir ayaklanma başlatıp... 4000 bin tetişçiyi çöle götüren Mısırlı değil misin?'' Pavlus... ''Ben Kilikya'dan Tarsuslu bir Yahudi... ...hiç de önemsiz olmayan bir kentin vatandaşıyım.'' dedi. ''Rica ederim halka birkaç söz söylememe izin ver.'' Komutanın izin vermesi üzerine Pavlus... Merdivende dikilip eliyle halka bir işaret yaptı. Derin bir sessizlik olunca İbrani dilinde konuşmaya başladı.